Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor. I've been waiting diyerek başladık bu sabaha. I've been waiting. Ya ne olacaktı baby? Evet günaydın bir kez daha o sevgili Oktay Oktay Demirci. Günaydın, günaydın sevgili Fahir, günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve günaydın çok değerli arkadaşımız günaydın Ege. Günaydın Doğa. Evet, e, Doğa dedim ben Doğa'ya. Sen Doğa dedin, sanki arkadaşımız Doğa gibi, gibi oldu. O da, oldu. Ama evet. değil. O da doğru. O ee, da doğru. Ege Kayacan'da bir günaydın dileyelim. Ee, ve programımıza isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık en tam son? Tam devam edebilecek miyiz? Çünkü ben nerede kaldık tam şey yapamıyorum yani. O zaman en baştan alalım. Baştan alalım e, baştan istersen alalım. bugün. 22 Mart Perşembe bu. Diyelim ve sıfırdan başlayalım. Sıfırdan alıyoruz. Hayırlısı olsun. Perşembe mi oldu? Çarşamba değil mi bugün? Günler biraz. Günler biraz. Biraz. Günler biraz. Günler, biraz. Yok perşembe oldu ya. Hadi ya. Çarşambayı dün yaşadık. Onu yaşamış olduk. Çarşambayı Bu açı haberde şu anda sarsılmanın e, şeyini yaşıyorum. Ama olsun önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Hayat devam ediyor. Biz de bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. büyük Büyükburç haberlerinden sıkılıyor muyuz biz? Yani, yani Erol büyük ile ilgili gelen bilgilerden Galiba falan. Galiba onun dönemlik bir esprisi vardı ve o yıllar önce bitti diye biliyorum. Yani Erol saksi... Büyük dönemi hiç bitmez ya. Ya tamam dönemi bitmez de yani espri dönemi. Müzikal anlamda özellikle ben. Ben onu... müzikal anlamda asla a kendi ağzıma vururum. O diyorum ba bazen hani bazı konulardan sıkılıyoruz şey yapıyoruz ya. Hmm. Yani işte ben espri e şeyinden bahsediyordum. E o, o akım bir dönem yapıldı ve bitti diye biliyordum. Ha o şey en videosu işte bardak kırması falan filan. falanını, filanını falanını Boşanmasıyla ilgili... Komik bir şey yok. Boşanmada komik bir şey göremiyorum ben. Yani komik değil. Canım. Yani herhangi ya birinin boşanmasında yani komik bir şey göremiyorum. Yani evet doğru doğru. Tabii tabii. 2004 yılında e, evlenmişti biliyorsun. E, geçenlerde... Neydi? Uri. Ute ut. Ute. Ute Ute. <gülüyor> uri ne ya? E, şey diye bir e, gelişme var. Tam da okumadım var. Karadeniz'den yoğurt getirdim. Evi terk etti. Efendim? Erobey ne dediğiniz Bey ne dediğiniz anlaşılmıyor. Karadeniz'den diyorum yoğurt getirdim. Karadeniz'den yoğurt getirmiş. Ee, onun için ben bir çekim için Karadeniz'deydim. Eve döndüğümde sarıldık Kasret giderdik. Hatta ona Karadeniz'den taze yoğurt getirmiştim. Evet. Demiş Erol Büyükburç. Bunun ee, üzerine Celal'den. Ama de... ertesi gün evi terk etmiş. Hmm. Ee, tabii Erol Bey de acaba diyor yoğurttan mı bir şey oldu? Çünkü biliyorsun biz, biz bir ara bir gerginlik yaşamıştık. Hatırlıyorsan e, cupcake e, denemeler sırasında bir e, yöremize ait olan tereyağını benim sık telaffuz etmem evet. e, gerek seni, et, et gerek Ege'yi ya rahatsız e, yani Vakfı Kebir Vakfı tereyağları nedense <gülüyor> bir şekilde dükkanı girmeyeceği üzerine ya da üzerine gir, girmemesi bana, üzerine bayağı bir... Bana zorla e, bir şeyler imzalattılar yani... Hatırlamıyorum mu şeyi. Sonradan gördüm ben imzaladığım belgeyi. Tek o madde var. Yani keşke herkesin karşısında böyle kötü insanlar çıksa. Vakfı kebir tereyağı giremez. Giremen. Diye öyle bir şey. Ama e, o orada günah keçisi ya. seçilmişti bilmiyorum. Burada da yoğurda günah keçisi şey yükleniyor, görevi yükleniyor. İşte bazen de böyle iyi mi? Yoksa bak mesela... Yani günah keçisi olmayaydı. E i̇çine bir şey mi koydular acaba? Bilmiyorum ki. Taze yoğurt diyor. Büyük yani. ihtimalle. Bir efer maddesi mi buldu acaba Ute? Yani ne bileyim bir poşet bir şey mi atıldı? Orada satan yoğurtçu. Şimdi yoğurtçunun da günahı Kimsenin günahını almak istemiyorum ama. Tabii bunlar hep de. senaryolar. Aklıma ilk gelen senaryolar. Acaba o yoğurdun içine bir küçük bir şey koydu. Ve kadın orada dedi ki. Vay Erol demek sen bunu mu yapacaktın diye. Ya da mesela. Hiçbir şey söylemeden Ute Hanım gitti. acaba kendi yoğurdunu kendisi yapıyordu da evde. Evet. Çünkü biliyorsun evde de. Evde de yoğurt ee, yapılır. Yoğurt yapılır. Ee, <gülüyor> Başka da bu konuyla. Evde yaptığımız şeyler ya. diye bir da şey yapalım mı bir program? Evde de yoğurt yapınabiliriz mesela. Bugün yapalım doğru güzel güzel. Ee, mesela yoğurt yapıyordu da Erol Bey getirince evet. hani bunun gibi yap falan gibi böyle bir ona mı alındı? Laf mı çarptı acaba diye evet. bana. Yoğurt çarptı. Acaba konuşsalar mıydı daha iyi olurdu? Neyi? bu konuyu. <gülüyor> bu konuyu konuşsalardı daha iyi olur. Yani mesela evi terk etmiş kadın da bir soraydım be. Ee, neden insan. diye. Ha, neden diye insan bir sorar değil mi? Ya başka açıklamaları da var aslında da. Ne diyor mesela? Ee, yani işte falan Yoğurttan de... sebeplerle ee, şey oldu. Açıklamaları var. Ama e, yani en çok şey olan yoğurt. Ha. Yani Celsin. o ilişki artık çocuk olmuş diyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bir saniye. Bir <gülüyor> saniye. Biraz geç geldi ya Ben daha duramadım. Dayanamadım. Dayanamadım yani. Buralarda. Ee, diyelim ve e, onun dışında şöyle bir bakalım hızlıca. Bakalım Oktay. Bakmadığımız kaba zaten. <gülüyor> bakmadığımız her dakika bizim cebimize zarar. Kör İtalyan atının yarı Bu kazandığı şey yarışlar devam ediliyormuş Ben buna da artık hakikaten e, bir zamanda biliyorsunuz. Mesela bizim e, Sevtap Parman ne olarak geçerdi? Sevtap Parman... Evet, ne olarak geçerdi Yeşilçam'da? Ee, ne olarak geçebilir okta? Sev taparman? Ne olarak geçebilir? E, öyle bir şey yoktu ya. Aa, Var mıydı sev şey, taparman? Yani ben bunu soracağım da e, yani bilen vardır herhalde değil mi sevgilinizce? Sev taparman ne olarak geçerdi? Dur bil vardı ya evet bir şey vardı bir <gülüyor> bir ne vardı? Çıkaracak gibi. Sevgi sezar değil. Şey yani, değil, e, bir, değil. Bir, bir bölgesiyle ön planda tutulurdu. <gülüyor> ha bayan şey ya. Bayan ne? Epeki <gülüyor> tamam bayan ne? O bu arada telefonların. Şey, yani iyi, değil mi? Bir saniye ben almak tamam, istiyorum. Ben hatırladım, sabah sabah. Hatırladım. Ne diyecekler çok merak ediyorum. E, diyecekler işte sorun cevabını verecekler. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? İlknur ben. İlknur Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Ee, Kızılay'dayım. Kuaföre Çok... gidiyorum. Ne kadar Sabah güzel. sabah. Ne oldu? Bir, bir, <gülüyor> bir, bir şey mi var? Terslik mi var? Toplantınız mı var yoksa? Ee, Yok değil. <gülüyor> Gitmek gereği e, zamanı geldi. Sabah yani. kalktım, papaz gibi saçlarla artık yeter dedim mi dediniz? <gülüyor> evet aynen Ne zaman öyle, karar olurdu. verdiniz İknur Hanım? Dün gece mi yoksa sabah mı? Dün gece karar verdim. Ha iyi o zaman Bu tamam. iş böyle gitmeyecek İknur dedim kendi kendime. İknur bu iş böyle gitmez sabah <gülüyor> ilk işim. Bu olsa ettim dedim. Öyle yani. Evet. Kendinize şımartın biraz. E, şımartıyordu zaten. Ne, <gülüyor> ne yapacaksınız İknur Hanım? Tatlı bir fön mü yoksa kesim mi? Hayır. Hayır, hayır. Brezilya detaya fönü girmeyelim. yaptırmayı düşünüyor musun? <gülüyor> ne ne Elif Hanım? Detaya girmeyeceğiz. Sadece bir saçlarınız normalde tamam. düz mü kıvırcık mı? Düzdür. Düzdür. O zaman Brezilya evet. fönüne de gerek yok. Çok rahat takılırsınız. Ben soruyu cevaplayayım kaçayım. Tamam siz peki. cevaplayın kaçın. <gülüyor> Özele girdik çünkü. Bayan Popo muydu? Bayan Popoydu doğru cevap. Teşekkürler Elif Hanım. Sabah sabah size de bunu dedirttin ki. Ama ya. şimdi işte, detaya yine girmeyeceğim de yani yaşı gereği bazı insanlar hatırlayabilir. Gençler hatırlamayabilir. Yok yok doğru. Evet evet. Seletap parmanı neyince zaten birbirlerine bakan bir takım gençler de görüyoruz. Seletap, Seletap parmanı da hatırlamayabilirler. Yani Hayatımızın kararsı bir dönem Yeşil Çabı'nda. Aşk olsun canım. Onda çok <gülüyor> güzel filmleri var mesela değil mi? Ee, ne filmler? Onları sonra konuşuruz. Siz kuaföre girin tabii, bari özeninize girmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Güle güle, Hoşçakalın. Güle, i̇yi gün hanım. Sağlık olsun deniyor mu deniyor mu kadınlara? Sağlık olsun denir. Ne denir? Bilmiyorum. Geçmiş olsun denir. İyi bir şey olduysa. Kuaförden sonra diyorum. Yani var, kuaförden, yani genel kadınlara ne denir tamam. değil de. <gülüyor> yani. <gülüyor> kuaförden sonra iyi olduysa çok hoş olmuş denir. Eğer kötü olduysa hı, değişik değişik olmuş denir. Yani öncesinde. Ee, mesela biz ilk ne diyebilirdik şimdi? E, hayırlısı olsun diyebiliriz. Baş işinizi bol tutun. O da Gibi, saçma. Saçma oldu. Oda ben mi? insan bir der ki fay sabah sabah nedir yani derdin sev tap parmağında. Evet ne nedir yani ona geleceğiz belli ki bu bir yıl on .'si düzenlenen Miss Reef e, yarışması. Miss ney? Miss Reef. Hmm. E, bunu açınız bakınız İngilizce e, lugatlardan efendime söyleyeyim lugat dedim sözlük yani. Hı. Sözlükler kendi insanlar şey yapmasınlar. Uluslararası bir organizasyon haliyle geldi ve Şili'nin ünlü tatil cenneti Viadelmar'da Marda e, misrif yarışmasında Kolombiyalı güzel Keron Kessel 13 finalisti geride bırakarak birinciliği hak etti. Hala Sevta Parman'ı bekliyorum ben heyecanla. İşte misrif dediğimiz Bayan popa yarışması. Böyle yarışmalar devam ediyor. yani bölgelerimiz... Sevta Parman'ı çağırmamışlar mı? Çağırmamışlar. İnsan bir onu özel mansiyon verir. Jüri üyesi yapar. Bir şey yapar. Yani... Ee, organizasyon bünyesinde çıkarılan takvimin kapağında e, insan onu en azından sevtap parmanı koyar ama yok. Yok. Maalesef, yok. Yok. yok. Sevtap parmanı gerekli şeyi göstermiyoruz. Ondan sonra sinemamız ne hale geliyor? Neyse ki evet. modern sabahlar var seçildiğimizler. Evet. Herkesin hakkı herkesi. Şimdi de olsa Şiride bu yarışma o eğer çağrılmıyorsa modern yani? sabahlarda bahsedilir. Ya, güzel ayak yarışması, güzel bacak yarışması. Lütfen lütfen dediğim lütfen bölgelerimize ayırmayalım bir bütün halinde varken yarışma. Peki sen güzellik yarışmalarını onaylıyor musun? Onaylamıyor musun? Valla bugüne kadar hiç önüme gelmedi onaylar mısınız? Yani, o tip yani. bir onay mekanizması değilim ben. Müsün, kafada onaylıyor musun? Kafada. Ee, yani e... Hiç düşünmedim bunu ayıracak vaktim bunu yok Bunu ayrı bir gün konuşalım Fahir uzun uzun konuşmak lazım Artılarıyla böyle. eksileriyle bunu da konuşacağımız günler gelecek Ama şöyle kısa konuşacağımız konu vereyim mi ben sana Kısa kısa kısa lütfen ee, Şimdi biliyorsun iki kişinin kavgasından haz etme. Hiç haz etmez hocam Kimse de haz etmez herhalde Mesela iki kişinin biz kavga etsek haz eder Hiç haz etmem olur mu bilekiz Haz haz kelimesi aklıma bile gelmez. Tam yani, öteki uçta olur. Faz. derken böyle zevklenme anlamında demiyorum. Böyle hoş bir içinde tatlı bir şey. Ha olur mu ya öyle bir şey olur mu? Yani öyle öyle, şey olur mu? Hiç öyle bir şey olmaz Ya yani. başka birisiyle kavga etsem? İki beni hiç tanımadığım iki kişi kavga etse bile yani rahatsız, rahatsız olurum eden, ve evet. e, durun yani neyi var Ben şey ben arıyorsun? de şahidim. Ama yani ilk defa kendinle ilgili bu sabah bir şey fark ettin Fahir. Evet zevklendin içeride. Yani, o... Ve ona da biraz şaşırdım, yadırgadım. Kendi kendimi yadırgadım bir i̇lk yandan. Ya, bazı insanlar anlamda... kendini tanıyor. Yeni, yeni tanıdığı noktaları çıkıyor ortaya. Çıkıyor ve bir yandan da hoşuma da gitti. Yani be, be, Evet o yüzündeki gevrek ve e, suratının komplesine yayılan o... E... Gülümsemenin e, dalgaları adeta e, zevkinin doruklarda olduğunun en güzel göstergesiydi. Şimdi bir kavga e, gelişmesi var. Givinit Petrov. Bir şey soracağım. Buyurun. Sözsel kavga mı, fiziksel kavga mı? Anlatacağım. Hayır, dur bak. Anlatacağım. E, Givinit Petrov Kate Moss. Birbirinden e, sevmediğim iki insan. Birbirinden asempatik. Buldu. Evet doğru. A, sempatik denmez. Ne dedir bunlara? Atipik. Antipatik diye Antipatik denebilir. Antipatik de denebilir. Evet bence de çok mantıklı. Partiden önce sahilde koşuya çıkmış Kevin <gülüyor> Petrol. Bu ikisi şeye mi gitmişler şu Meksikalı milyoderi? Evet evet. Milyarderi? Aynen öyle. Philip Green'in. Meksika değil ya. Adam İngiliz de Meksika'da oluyor. Şey. Ya olay Meksika'da işte. Bir şekilde Meksika var. 60. doğum günü kutlamasına belliydi bu tip kavgalar çıkacağı. O kadar. Çok iyi olmuş. Şeyi doldurursan bilmem kaç milyon para verip. Ben şey diyeceksin de çok korktum ya. O kadar abazayı dondurursan olacağı buydu tabii diye. Yeterli evet. çünkü e, Her dilimde mesela Popo dedik bu, bu dilim. Bu dilimi bitirdik. Yeterli. Şey yani, tabii canım. Yeterli. Kevinet <gülüyor> Parti'den önce sahilde koşuya çıkmış Kevinet Petrov. Kate de Kate Moss'la yürüyüş için dışarıdaymış. Cips Kate Moss. Cips mi? Aha, şöyle demiş. Sabah mı? Aha, hey neden koşuyorsun demiş. Buna kızan Kevinet Petrov. Yemin ediyorum böyle yazılmış haber. Buna kızan given petrol, yaşlandığımda senin gibi görükmemek için de cevap vermiş. Bunun üzerine... Bunun üzerine Kate kısa bir süre sessiz Cips. kaldı ve sonra... Cips attı. Hayır. Kum attı. Hayır. Taş attı. Hayır. Çel Çelme attı. Daha çirkin, daha şey bir... Tükürdü. Tükürdü. <gülüyor> <gülüyor> Eee. Ondan sonra tükürdü. Ve cipsleri aktrisle ilk başta tükürüyor. Ondan sonra cipsleri karşısındaki birden aktrist oldu. Aktrisle fırlatıp küfre etti. Köfre girer. Ondan sonra e, bu şey tabii araları. Ondan sonra Kevin Petro biraz... Bir şey yapmamış. Ters, o sustu, ona tükürünce etmiş. ters ters var. En son burada Kate Moss bir hmm. ha, şeyini yapmış. Hareketini yapmış gibi anlatılıyor. Hmm. Ama yani öyle bir şey yok. Ama e, kavganın diğer e, şahitleri de varmış. Hı hı. Nasıl oldu ne oldu falan filan 6,5 milyon sterline mal olan partiye e, falan filan gibi ünlüler de katılmış. Onlardan görenler de var. Bakın Ama kapatmışlar üstü kapandı. Mevzu kapandı ya da e, şey ee, ne, de, ne de denir? Şeye intikal etti. Ne intikal etti denir? Ee, şeye diyorsun. Adliye, Meksika e, icra mahkemelerine. Mahkemeye intikal etmiş bir davada biz zaten şey yapamıyoruz şu anda a, adli, adli adaleti evet, e, evet doğru. Evet adalet diyecektim. Doğru cevap diyecektim, adalet diyecektim. Adalet olacaktı, doğru cevap. Doğru cevap adalet olacaktı. Hiçbiriniz bilemediniz. Reklamlar veya tüfür, küfür, küfürlü, küfürlü, küfürlü cipsli, cipsi fizik kavga. Böyle kavganın böylesi. Yani Oktay açık söylüyorum. Bu kavga bile türk kavga bile beni rahatsız etti. Gidip kendime Çok. baş başa kalmam lazım. Modern sabahlar, modern sabahlar. sabahlar İkisi Modern sabahlar devam ediyor. Saat 8:54 neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda? Şöyle bir gazetelere bakıyoruz buyursunlar efendim. Yalnız da baya önemli şeyler oluyor ki buradan anladığımız kader. Ya işte öyle mumlayınca hmm, evet. şey doldu kotası. Hmm, kotası dolunca da sesim affedersiniz boru gibi gelmeye başladı şu an itibariyle. Gerçek Rapunzel saçtı. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, son hemen son gelişmeyi verin Gerçek Rapunzel saçlarını buyur. saçacak 12 yaşındaki Brezilyalı Natasha Moraes. E, bugüne kadar hiç saçlarını kesmedi. Kesmediği gibi de uzattı. Yıkamadı bir de. Bir de yıkadı yıkadı. Taraması bile bir buçuk saat süren saçlarını haftada bir şişe şampuan harcayarak yıkayan e, sevgili Rapunzel diyelim ona e, satmaya karar verdi. Çünkü neden? Paraya ihtiyacı vardı. Paraya ihtiyacım olduğu için satarım yoksa satmam ki dedi. Niye? Rapunzel kafe diye bir yer mi açıyor <gülüyor> Onu şey almış işte. Mutfak, mutfağın çeki gelmiş o, o yüzden e, o çeki ödemek için 5500 dolara satışa çıkaracağını açıkladı. Ha, daha fazla veren olursa canıma minnettirmiş. O 500'ü indirim olarak koymuş galiba değil mi? Yani tabii canım o beş dolar beş şey inecek. Inecek. 5 dolar şey var. 5 Ayağımızda 500'de 5000 bin düz yapalım o zaman size. Bunun maliyeti bana o kadar diyebilir Ne kadar ya. bir kere insan saç satınca kendinde ne kadar kalıyor? Yani 3 numara mı kalacak? Yoksa böyle kibar bir saç mı kalacak? Ya kızın saçları 1,5 metre öyle söyleyeyim sen. 1,5 metre o zaman. Oradan yani. Ne kadar satacağı belli mi? Karşı tarafın ne kadar o ihtiyacı olduğunu Orada tabii blok satıyormuş. Blok satın. Öyle ben hani. Nasıl alınır ki saç? Şöyle herhalde. Meçaküp de alıyordur herhalde. Ya, 30 santim 30 desi falan diye bir şey alınmıyor. Yani herhalde öyle o. Desi mi? Desi tabii şimdi odun satıyoruz. Odun da ya. desi oduna göre. Şimdi i̇nanıyorsun da saç da desi oduna. Oktay şunun bir süresi. Yapmadım sana. yani yapmadım ki. Ne? Ne? Kafanı, şimdi, sallıyorsun, yani, kafanı sallıyorsun. Yani, kafanı sallıyorsun. bir suç yapmak mı? Eşliğinde değil. kafanı sallıyorsun. Ben görüyorum bunu. <gülüyor> Programımız Ondan ne zaman demokratik ki. oldu bu kadar Oktay? Söylemedim ki. Ama düşündün. Hayır. Düşündün, düşündün ve dans ettin. Ama yani düşünceyi Düşünce ifade gider. etmedim bile ya. Hani onu bile tartışmıyorum yani. Ya. Ben sana söyleyeyim. Onu bana değil, savcıya anlat sana. <gülüyor> San <gülüyor> ne yaptınız efendim? San Francisco'un <gülüyor> adaletine <gülüyor> sığınıyoruz. <gülüyor> evet, evet, söyle. desi dedik? Kabul et. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bizim programda her şey düşünce uçuna girer yani. <gülüyor> yeşil erik çıkmış. Kilosu ne kadar? 80. 40. <gülüyor> ne kadar fakirsiniz. 100. Pis, <gülüyor> pis fakirler. 100 Hayır. 100. Hayır, Değil. 150. Değil. 500. Doğru. Ne? Ne doğru? <gülüyor> Kilosu o. mu? En son uydurayım bari dediğin şey doğru tutar. Bahar'ın müjdecisi sayılan yeşil eriğin kilosu Kayseri'de 500 TL'den satışa sunuluyor. Ya oldu. ben 500 oradaki çukurman çukur gördüm. Çukurmanav'da çukur vardı. Böyle sembolik olarak koymuş. Bir de bir tipsiz. Tipsizdi niye topluyor onu? Ne El üreticisi Nasıl ben bunu toplayayım şimdi <gülüyor> 500 eder diye mi topluyor o erik üreticisinde biliyor musun ağaçlara çocuklar dadanıyor Aa, erik çıkmış diye tam dadana çocukların ceplerinden topladıkları erikleri la ben bunu satarım ki diyerek ha. koyuyorlar kaplara satıyorlar mesela demin rapor saçları 5500 dolar mıydı evet üzerinde düşünülmüş bir şey gibi 500 ne ya Hiçbir üzerine 500'e satalım mı <gülüyor> satalım ya buluruz herhalde müşteri diye mi şampuan hesabını yap işte senede 52 şampuan şişe şampuan mı e tabi 52 şişe şampuan şampuan toplu halde alsa bu ben satmadığı anda zararda zaten zararda tabi şu anda içeriye işliyor tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor yeşil erik nasıl hesaplanıyor diye çok merak etmekle birlikte bu soruyu sormuyorum ben <gülüyor> de onu şey yapacağım onu da bulacağım ama satıcılar çok pahalı bulduğu için meraklı müşteriler alıcılar çok şey memnun satıcılar çok pahalı ya biz bunu pahalı satıyoruz kaç liradan satıyorlar satıcılar gırk. 15 ben, oktay benim sabit rakamlarım var lütfen üstüme gelme gırk 25 lira. Elik boylarınızı birer daha gözden geçirelim. 3 elik 25 çok saçma. 30 de bari eriğin tanesi 10'a gelsin. Hamileliğinin e, nefsi. nefsi körelsin kadar. Ha, kadar. Hamileliğinin değil çocuğun nefsi körersin. Çocuk alır mı? Çocuk onu yüzü mayışır çocuğun. Yüzüm mayışır. Liralık, e yüzü, ne kadar eşki olur. Çocuk ne? Eşki mi? Ne diyor? Orada? Mayışma diyor. Eş, <gülüyor> ek, eşki diyor. Yarın öbür gün eşki kokteylleri derken de sizde siz de bu kelimeye aşina olursunuz. <gülüyor> evet. Tamam canım o diye <gülüyor> Bunu bunun da suçcusu var bunu. çocuklar bunlar sevdiğiniz Ben yanlış anladım Bu adamlar bir kötü kalpli olmaya başladılar. <gülüyor> ben haber haber. Istiyoruz. Bana yüklendiğin gibi herkese yüklendiğin zaman ben kötü kalplilik yapmayacağım. <gülüyor> Antreadar cihazına 15 puan ceza geliyor bundan sonra. Antrep o <gülüyor> E ee, ya. Karşılaşmalarda ara çıkılır. Sen de şıklarıma... bir San Francisco ver? Versen kendini antrepo cihazı dediğin için. Antrepo cihazı. Sen de bu haberi Dün verdin. Bir de Hilti dedi. Bir <gülüyor> dedi. Hiçbir yere gitmedik. Biz oturduk burada. Şunca yıl, 16 yıl boyunca acaba hayatımızın hangi köşesinde biz Antrepo lafını kullandık? Teşekkür ederim. Köşesiz mi? Dün kullandık. 500 tane, 1000 tane şarap getiren diplomat haberinde Antrepo geçti. Tamam işte düne kadar hayatımıza girmemiş şey niye bugün bakıyorum da sanki günlerdir rahat rahat antrepo antrepo'da diye böyle konuşmalar geçiyor. İkiz, i̇kiniz de haklısınız. Evet hakikaten bakış açısı diye bir köşeye yapsak yeridir. Karşılaşmalarda araç ışıklarını söndürmeye bundan sonra ceza var. Karşıla Mesela bir radar duracak. Aha. Mesela radarın durduğunu görüyorsun çevirme oldu. karşı şeritten. Durduğunu geleni... görüyorsun da. Evet tamam. <gülüyor> karşı şeritten geleni uyarıyorsun ya. Evet. evet. O... Artık bundan sonra uyaran kişiye de ceza geliyor. Nereden ispat edesin? Uzunları açıktı ben onu şey yaptım. Söndürülüyor mu zaten? Söndürülmüyor. Selektör yapılıyor ya. Tam gündüz ama gündüz selektör. <gülüyor> Kafa hareketim radyoda görmediği için dinleyicilerimiz. Gündüz selektörün... Sessizlik var gibi görünüyor. Öyle değil. Ya bu radarın <gülüyor> amacı ceza kesmek mi? Araçların yavaşlaması mı? Bu radar bak ne güzel. Sen üzüm ba... bağcı ve üzümcü yani ben hadisesi. Yani selektör yaparak karşımdakini yavaşlatıyorsam ...radardan geçecekken. Adam diyecek ki ha, radar var biraz yavaş gideyim diyecek. Daha doğrusu radar olduğunu hatırlayacak. Belki kendinden geçmiş kaptırmış gitmiş. Hı hı. Ben onu öyle uyarmış da oluyor. Bence o çok güzel bir şeydi yani. Ben bazen radar yokken de uyarıyorum. Sosyal insanlara. dayanışmanın en güzel örneği. Radar yokken uyaran... Yani başının üstünde yerim var. Hakikaten bir de şöyle insan bir durum orada. var. Tam ters yönde giden iki yabancısın. Bir daha hiç karşılaşmayacaksın ve birbirine iyilik yapıyorsun. Ne kadar güzel şey. Işte. Sosyal dayanışma diyorum. Evet. Yavaşla i̇yilik diyorsun. Dikkat et diyorsun. Ha, yavaşla diyorsun değil mi? Kade. Tam doğru. Daha güzel bir şey var mı ya? Daha güzel bir paylaşım bir şey. Çok Bunu bulamazsın Belçika'da. Almanya'da adamlar ne diyor? Nein, ben cezamı yedim o da yiyecek. Sen yerken ben... Demedin ne şimdi Almanca aksandı Türkçe konuşturuyorsun adamları? Alman mahkemelerinde görülüyor, davat olur. <gülüyor> i̇şte orada niye Türkçe konuşuyorlar? Nein diyor, sen yedin cezayı... De... <gülüyor> Türkçe ifade vermelerine izin vermemişler. <gülüyor> Kapan... Son da var, biri, biri girdi bizim yayınımıza, sen konuşmanla. Onun nereli olduğunu da ben anlamadım tabi Almanya'da yaşayan... Aşağıda <gülüyor> <gülüyor> Esfanya. Ee... Kıbrıs... Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor. Radyoların daha günaydın diyelim ve bugünkü yarışmamıza başlayalım. Radyo 79. özel gösterimi. Titans. Titanların siniri. Sinire kesen titanlar veya Titan'ın bölgesi diye çevrilebilir ve Radyo 29. Titan'ın intikamı diye de bazı bölgeler. Öfkeli Titanlar diye de çevrildi. 12 öfkeli Titan. Öyle bir şey. <gülüyor> Oktay benim de bir düşünce suçum oldu az önce. Beni de cezalandırın. Ne? Onu şey yapamayacağım. Titan Titan deyince aklıma ne gelmiş olabilir? Ne geldi Faiz? Söyle. Yani bir şarkı geldi benim. Söyle söyle. Onun şarkısı yok mu Titanların? Söyle söyle. Söyle söyle. Aman söyleme Faiz. <gülüyor> ya vallahi. Hadi, söyle rahat söyle Yok Söyleme söyleme. <gülüyor> söyle Faiz söyle söyle. Söyledi dinleyiciler. Söyledi. Sen ne olmuş? Söyle 2012 mi? söyle. Onu söyleyeceğim de ama. Herkes benden tiksinecek ama yapacak bir şey yok. Sonuçta düşünce suçum gerçekleşti ve ben suçumu kabul ediyorum. Titan titan nane titan titan. <gülüyor> <gülüyor> yeah, rahatladım bak herkes suçunu itiraf etse var ya ne kadar güzel. <gülüyor> Radyo TÜN'ün özel gösterimi için davetler vereceğiz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30 basit bir sorumuz var. Yetenekli dinleyicilerimiz. Nasıl hamarat, kendi kendine hamarat. yeten dinleyicilerimize evet. bu sabah sesleniyoruz. Evde kendi kendinize ne üretiyorsunuz? sorumuz bu. Sony'ye bak ya. Hiç hazır almam, kendim yaparım dediğiniz şeyler nelerdir? hep aynı Aynı cevaplarda bugün yok. bak bugünün enteresanlığına bak bak. Yayınımızın enteresan. Aynı cevaplarda bugün cevap olarak sayılacak. Mükerrer cevaba girer. Tabii ya yani bir kere söylenmesi şey olmuyor yani mesela. Ama Noktay ne yapıyorsun mesela? Bu ilk kez bu çılgınlık yapma. Mesela, mesela dedi ki vallahi de yakarsın. Güzel <gülüyor> dedi ki dinleyicimiz ben çok güzel Yoğurt yaparım. Mesela yoğurt yaparım. Hayır, ben daha güzel yaparım diyen başka bir dinleyicimiz varsa, onun da doğru. Evet. Evde şey yapanlar var, sirke yapanlar var, yoğurt yapanlar var. Sirke yapan Şarap yapan var. Şarap içer yapan var. E, e, ondan sonra evde şey hazırlayan var böyle büyük. Mesela yapan, ayakkabı boyamak sayılıyor mu? Evde a, sayılır. Ayakkabımı ben kendim boyuyorum. Kendin yapıyorsan yumurta kabuğu. Ve akça ağaç şurubundan kendi yumurtanı yapıyorsan sayılır. Derya Berya Baykal'ı seyrede seyrede adam bir... Ne hale geldi doğru. Ne hale geldi. Bravo Ege'ciğim. Başka neler yapılıyor evde? Evde başka neler... Bilmiyoruz. Göreceğiz işte. Göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi. Göreceğiz. Şimdi. Göreceğiz. göreceğiz bakalım. Telefonumuz 210 -30, 30 sevgili dinleyiciler. Üreticiler ile üreticinin Erkan abisiyiz bu sabah. Günaydın efendim. <gülüyor> Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben, Nazlı ben. Nazlı Hanım Nazlı. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın lan? Teşekkür ederim. Geçmiş şey olsun ya. Ne oldu gene bir hastalıklar, mücadele, hayat gailesi derken sizden haber alamadık uzunca bir süredir. <gülüyor> evet evet. Biraz yoğun çalışıyordum da çok özledim özür dilerim. Dedim. Var, Hayır, ne? Ne? Ne? Yoğun mu? Yoğun, çalışıyor. yoğun çalışıyordunuz. Nazlı Hanım ne üretiyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım az önce sordum. Şey. Ne üretiyorsunuz evde? Ne evde yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz kendi yani? Kendinize? Yoğurt yapıyor Aa. musunuz? Siz konumu şey yaptınız ya, konum böyle telefon, çek şey radyo çekmiyor da ben Polatlı'ya geldim de şimdi. Ha, o yüzden ne o... deneyemiyorum. Peki tamam. o zaman Polatlı'nın nesi meşhurdur diye soralım madem öyle. <gülüyor> Topçuları. Topçuları meşhurdur. <gülüyor> topçu, Topçu. Ne tamam anladım Topçu, <gülüyor> tamam biz onu diyoruz orada. Niye yani gittiniz Nazlı Hanım Polatlı'ya? Çalışacağım burada hastane var ya. ya Hep orada mı, mı çalışıyorsunuz <gülüyor> siz? Yok yok haftada bir kere burası da yeni. Onu da bana. işte bugün geldim ilk defa. Ha, onu da çaktılar size <gülüyor> anlamına mısın kadarıyla. <gülüyor> çaktılar diyebiliriz. Çok doğru Peki. Ko kolay gelsin o zaman Nazlı Hanım size. iyi çalışmalar diliyoruz Polatlı'da. Teşekkürler. İki pare de bizim için top atın diyelim o zaman. Tamam. Polatlı'ya gitmiş gel. Sağ olun efendim. Tamam dedi ve hoşçakalın dedi. Evet tamam. başarılar diliyoruz Polatlı'da. Polatlı'nın Nazlı Hanım'a ihtiyacı vardı. Bence çok güzel oldu gitmesi. Bakalım. Bence acaba acaba bir topçu mu var? Görünür Ne diyorsunuz çocuklar nazlanın. Hiç farklıyorum. Yani... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. merhaba. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne üretiyorsunuz İrem Hanım kendi kendinize? Ee, krem. Krem mi? Krem. Krem. krem. Ne evet. güzellik kremi mi? Yoksa yani krem peynir pek mi? Yani ihtiyacım yok ama yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki satıcısınız diyoruz, <gülüyor> üreticisiniz diyoruz. Tabii, ne tabii nasıl ki. yapıyorsunuz? Şimdi nasıl anlatayım bir çay bardağı su kadar ya da biraz Bir şey sorabilir miyim? Giremadım. Şu anda evet. siz ne yapıyorsunuz orada? Kabanozlu deniz. Üretim tentereli. mi devam ediyor bir taraftan? Şu an evet devam ediyor. Sabah erken kalkıyorum evet. bunun için. Ne yapıyorsunuz? Bir tıngır tıngır bir sesler var. Ne o? Yok bir şey. <gülüyor> şey yok. Nereden öyle bir şey duydunuz anlamadım. Ha bilmiyorum belki sorgulamıyoruz o zaman. Sorgulamıyoruz belki tamam. Bir yerde özel hayat tabii. Tabii ki. Şey bir çay bardağı suya içine ayva çekirdeği oluyor hani. Evet. Ayva çekirdeklerinden işte şöyle bir 7-8 tane atıyorsunuz içine. 3-4 gün bekliyor o. Çok güzel krem alıyor. Ayva çekirdeği kremi. Suyu kreme mi dönüştürüyor? Kıvamlı bir şey mi oluyor? Ha böyle ağdalı oluyor. Hmm. Neremize sürmemizi tavsiye edersiniz onu? Nerenizden hoşlanmıyorsanız. Nerenizi çirkin buluyorsanız. Böyle selülüte mi iyi geliyor? Neye iyi geliyor mesela? Kırışıklığa mı? Ee, şey mesela cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlıyor. Sağlıyor mu? Yapıyor mu gerçekten? Tabii ki. Ne bileyim. Evde deneyeceğiz çünkü şu anda ayva üreticisinin yüzü güldü. Ayva var mı acaba şimdi? Ben uzun zamandır yapmıyorum da. Ha olmaz mı ya? Yapıyordum. Var değil mi var, ben yapıyordum vardı mı şimdi? Marte can olmaz diyelim yani. Tabii var tabii var. tabii. Tamam tamam. Yo, ayva tamam. kremi diye yazdık buraya. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ay ben bu İrem yaramadığının ne yaptığını çok merak ettim. Tingir tingir tingir tingir bir şeyler var. Aslında var, var var evet orada bir üretim vardı. Orada var var, bir, var, bir üretim, üretim vardı. Var. Ne üretiliyordu? Ne diyoruz? Krem diyoruz. Parantesiyle ayva diyoruz. Günaydın efendim. Good morning. Günaydın. Günaydın. Yok. Ses yok. Ses yok. Ses yok maalesef. Ses yok. Üreticinin sesi çıkmıyor. Üreticinin Erkut abisi. <gülüyor> Onun kardeşiymiş. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gözde Hanım hoş geldiniz. Ne üretiyorsunuz Gözde <gülüyor> Hanım? Ya Aslında bir sürü şey yapıyorum da ben... E, en iyi yaptığınız peynir şey. Yapıyordum. Peynir mi yapıyordunuz? Bir ara dikiş gitmeye e, merak saldım. Ben hmm. kendime elbise falan yapıyordum ama... E, dışarıda sıslenden çok daha pahalıya geldiğini fark ettim. <gülüyor> o da bir beceri bu hocam. <gülüyor> Onları nasıl becerdiğinizi çok merak ettim şimdi. Yok pahalıya geliyor ya. İyi malzeme kullanırsan pahalıya Değil geliyor mi? çok net. Evet işte patronuydu şeydi... Kumaşıydı, ipi, makarasıydı falan. Makara, kukara patron oluyor. derken baktınız ki bununla baş edilmiyor. Ben dışarıdan almaya devam edeyim dediniz. Öyle oldu biraz. Evet. Takı tokağı yapıyordum bir ara. Takı yapıyordum. Toka mı? Onu da aynı nedenden bıraktım galiba. O da Satabildiniz ya. mi peki? Yoksa kendinize kadar var? mı yapıyordunuz? Yok, kendime. Kendinize evet, Kendime, kardeşime. O zaman siz mandıracılık, tekstil falan sektörü mısın? ve ne denir ona? Vijüteli işine girmişsiniz. Girmişsiniz ve hepsini daha pahalıya mahallettiğiniz için piyasada batmışsınız. Çıkmışsınız. Bence hiç ticaret işine girmeyin. Ne iş yapıyorsunuz siz? Okuyor. Ben endüstri mühendisi. Endüstri, endüstri mühendisi. mühendisi. Okuyor okula gitmiş. Bir endüstri mühendisi için acı bir şey ama yani. Zaten Üreti ondan yani. bırakıyor. Evet. Yani endüstri mühendisi. Çoğunla evet, farklı aslında alan olarak işte böyle birden fazla şeye ilgi duyunca hepsinden yapayım diyorsunuz. Yok. Ondan sonra hiçbirini beceremiyorsunuz. Endüstri mühendisi verimsizliği fark ettiği anda sonur. Bir şey soracağım bir Gözhan'ım sizin dikişi bırakmanızın tek sebebi pahalı olması mıydı yoksa sıkıldınız mı? Makinen bozuldu bir de annem makinesi kullanıyordu da <gülüyor> e pahalıya gerektiğini. Onun da çözümü var yani pahalı olan şeyi de ucuza mal edebilirsiniz makineyi de yeni alabilirsiniz. Önemli olan sıkılmamak sıkılmadan yapar mısınız bugün imkan verilse? Zaman olsa imkanım olsa neler neler yaparım. Yaparım işte. diyorsunuz o zaman dikiş neler dikmek neler. yazıyoruz buraya. Çok teşekkürler efendim tamam. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Reklamdan Hoşçakalın. önce bir telefon daha alalım. Üreticimize bir kez daha kulak verelim. Evet sevgili dinleyiciler evde kendi kendinize ne üretiyorsunuz diye soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Olcay Bey. Olcay Bey hoş geldiniz dinliyoruz sizi buyurun. Hocam konu ne? Konu ne üretiyorsunuz evde Olcay Bey? Konu. Hayatta evde... dışarıdan almam, kendi kendime evde yaparım dediğiniz şeyler nelerdir mesela? Yoğurt Hıca, mu, peynir mi? Abi evde problem üretiyordur, başka bir şey üretmiyorumdur. Evdekiler çok problem üretiyorsun diyorlar ama... Evet problem, o da bence sayılır ya. O da bir üretim şekli sonuçta. Tabii sonuçta bir de kendi problemin. Evet. Dışarıdaki bir problemi alıp eve taşımaktansa evet. her ee... problem bir de özgündür. Özgün çalışıyor demek ki Olcay Bey. Butik problem her... çözümlerimizle sizlerleyiz, ne kadar güzel. Çözüyor musunuz problemleri yoksa sadece üretip kaçıyor musunuz? <gülüyor> Yani kaçmayı tercih ederim. <gülüyor> en güzel, en güzel kısım Yağabey yani... evli misiniz? Hayır. Evlisiniz? Ha problemleri Aa. aile için mi üretiyorsunuz anne baba için? Yani problem, çok problem üretiyorsun. En son, hep yani sürekli söylen bir şey bu. Söylenen şey. Çok problem şey üretiyorsun. En Ama son, ben... yani şey, ihtiyaç fazlası problem üretiyorsunuz anladığım <gülüyor> kadarıyla. Bir... Aslında ihtiyaç var evet yani onların da ihtiyacı var. Ben de onlara o ihtiyacı karşılıyorum gibi geliyor sanki. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Dışarıdan evet. problem alacağına kendim üretiyorum diyor Oluzer yani ne kadar güzel. mesela şimdi sen eve gitsen. Herkes Ne bileyim İtalya'da dış ticaret hacmi azalmış diye böyle bir problemle gitmeye çalışsan hiç hiç. evdekilerin umurunda olmaz. Hiç umurunda olmaz. Ama desen ki zira evde da bitti. Hiç ziraya... yine umurunda olmaz. Ama Didem ben Didem'in sevdiği, yani. yok hayır o sevdiği arkadaşlar aracılığıyla konuşuyor. Günaydın evet. efendim. Günaydın merhaba Günaydın. nasılsınız? Teşekkürler kimle görüşüyoruz? Başak Hanım. Başak Hanım buyurun efendim dinliyoruz sizi. Aslında ben kendi ürettiğim bir şey değil Bir arkadaşım ürettiği ve çok hoşuma giden bir şeye söyleyeceğim. Sigara Hı. tabakasını üretiyor. Kendi sigara tabakasını. Tabakasını evet. dediğiniz kül tablası yani, değil değil mi? Sigara tablası. Yok yok hani, Sarma sigaraları ya da o tek ha. tek dal sigaralarının tamam. içine kondu tabakayı. Aa ne Onu güzel. Şöyle, nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor ki. E, böyle bir şeyleri kaplamak için böyle e, yapışkanlık kaplama kağıtları olur ya. Evet neydi oktayız da onun? Bu markası Bilmiyorum. olduğu için söylemek kastetini ifade şey, evet. ediyor. Markası fixmix'li <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Hiç onun markasını bilemeyeceğim ama onun sarıldığı onun altında bir tane şarap mantarı koyuyor. Evet. Üstüne de başka bir şarap mantarı. Böyle bir kağıt iplerle falan böyle onu tutturuyor. İstediğin zaman o şarap mantarını üstünden çıkarıp tabakanın içine istediğin kadar sigara koyabiliyorsun. Hıhı. Böyle iki tarafı kapalı. Bir tanesi işte hareketli, bir tanesi tam kapalı bir böyle kendi sigara tabakasını... mı? Bayağı da bir üretiyor ve herkesin de çok hoşunu. Bir taşıma... tane de bana hediye verdi. Onu taşıması biraz zor değil mi acaba Başak Hanım? Uzun bir şey o. Yok Yoğuk'un ya yani, ufak ufak kesmiş zaten tek bir Herkes sigara kesmiş. boyutunda. Yani bir sigara uzunluğunda. Siz daha de yapabiliyorsunuz. Hmm. Peki çok teşekkürler Başak Hanım. <gülüyor> Keşke bunu <gülüyor> daha faydalı bir şey mesela havucu ince şerit halinde koyup onun içine koysan. <gülüyor> Julian yapıyorsunuz yani Julian. Yani Julian yani. Julian yani, yani havuç olduktan havuç tabakası diye yazıyoruz. Tabakası <gülüyor> değil taşıma taşıma aparatı. Julian havuç taşıma aparatı diye yazıyoruz Başak Hanım. çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Görüşürüz Başak Evde kendi kendinize ne üretiyorsunuz, neyi hazır almaktan imtina ediyorsunuz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Babs Claire, Sophia Listerler, Rock with you. radyonun saydığı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Radyo türün Özel gösterimi için davet eder sizi bekliyor. Sinir içindeki titanların 3 boyutlu hallerini görmek istiyorsanız eğer herkesten önce yarışmamıza katılın. Evde kendi kendinize ne üretiyorsunuz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 şu dakikaya kadar yoğurt gelmedi en şaştığım şey. Ne yoğurt, yoğurt mu cevabını alamadık henüz. Temel tüketim şeyleri yok yani. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Benim adım Sinan. Sinan hoş geldin kaç yaşındasın sen? 9 kul yaşındayım. 9 yaşındaki çılgın Türk 25 yaşında 100 binlik araba. Nereden geldi bu para Sinan? En iyisi sorma. <gülüyor> Sinan merhaba. İlk defa mı arıyorsun Sinan sen bize? Evet. Yaşasın. Tam 9 yaşında mısın yoksa 8 buçuktan 9 musun? 9 yaşındayım. Sinan kaça gidiyorsun? Ee, 3 e 3'e. Niye bugün okul? Ha, misin? Nedir? Öğrenciyim Hayır evet. öğrenci misin demek istedi Oktay yani... Öğrenciyim Hayır hayır anladım okula saat kaçta gidersin genelde umumiyetle 12 12 gibi, 12 gibi gidiyorsun. gidiyorsun 12 gibi gidiyorsun iyi iyi rahat bir okul galiba Ne kadar güzel Sinan annenle beraberse şu anda babayla mı ee, Şu anda kardeşimle birlikte Kardeşinle aynı kadar Baş başa mısınız başka kimse yok mu Sinan ee, Bir de annem mutfakta Mutfakta Aa, Kardeş kaç yaşında Sinan 10. E, 10 yaşında. Sen bizi... ...isimlerimizi biliyor musun? Şimdi böyle 3... ...böyle bir takım adamlar sana soru soruyor ya Sinan. Kaç kişi olduğumuzu, isimlerimizi, cisimlerimizi biliyor musun? Gördün mü i̇simlerimizi hiç bir bilmiyorum. Ama... Dinliyorsun. Annen... programımızı dinlediği için... Evet. Sen de otomatikman dinlemek zorunda kalıyorsun değil mi? Evet. En çok hangimizi seviyorsun Sinan? Ne? En çok hangimizi seviyorsun? Hmm. Beni mi? Beni değil mi? Benim mi yoksa? Yoksa beni mi? Beni beni. Yok yok beni. Tamam tamam bizden Arda. biri değil. Sinan sınıfta en çok sevdiğin arkadaşın kim onu söyle sen bize. Ee Arda. Arda. Arda. Tamam onu, onu, da, da, da, onu da, da, da buraya söyleyeyim. yazıyoruz. Peki Sinan ya? evde ne yapıyorsun? Yani bir şey üretiyor musun evde? Veya anne bir şey yapıyor mu evde? Yani hazır almak yerine. Yoğurdu mesela annen mi yapıyor Sinan? Yapıyorum bir şey. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ben evde kendi kendime çizgi roman çiziyorum böyle. Aa, ne Aa, güzel süper fikir ya. Televizyonda şeyde yapacağını, dışarıdan alacağını, değil mi? Gazeteciden alacağına gidiyor. Evet. Ke Kesinlikle. Kendi kendine yapıyor. Peki süper kahramanlar mı var? Koboylar mı var? Nasıl çizgi romanlar? Ee, ka süper kahramanlar. Süper kahramanlar. Nedir senin en sevdiğin kahraman süper kahraman? Batman. Batman. Ee, çok, Batman mi çiziyorsun kendinde? Hayır. Ne çiziyorsun? Kimi çiziyorsun? Kendimi ve arkadaşlarımı maceralı bir yerde çiziyorum. Yani mesela Aa, ben, ben gözümde canlandı benim Sinan'ın anlattığından. Sinan, Arda mesela, Sinan ve Arda iki kişi olarak bir, bir çözülmez bir hikayenin içindeler ve çözüyorlar bir takım olayları. Değil, Değil mi Sinan? De. Bu tip bir şey. Evet, öyle bir şey. süper güçlerin var mı çizgi romanında? Evet. Ne gücün var? Eee... Renklere göre güçleri belirliyorum. Mesela? Benim şu andaki rengim e, kırmızı. Ne yapıyor kırmızı, kırmızı mesela? Neye şey yapıyor? Neye etkili? Kırmızı ateş gücüdür. Ha. Ateş. Ha, ateş, toprak, hava, su mu? Öyle temel şeyler mi? Elementler üstünden mi gidiyorsunuz? Evet. Tamam anladım. Çok teşekkürler o zaman Sinan. İyi günler, iyi dersler sana öğleden sonra okulda. Tamam. Teşekkür tamam, ediyoruz. Hoş Hoşça Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal. İyi günler sana da. Sinan'ın anlattıklarının aynısını dün gece TNT'de şeyler bahsediyordu. Yaşamın şifrelerinde bunlar konuşuluyordu. <gülüyor> Kim? Ömer Çelakıl mı? Ömer Çelakıl, Çelakıl ve... E, Arkadaşları Tam bu konuları konuşuyorlardı. Ben de bürgeye altını çeken, vücuttaki altını çeken dolayısıyla... bin gücünü iki katını çıkaran bir minerali gösteriyordu adam. Ben tam onu anlatmaya çalışıyordum. Hadi, hadi yat dedi bürge. Sen de ne yaptın? Televiz ben ben televizyonun karşısından kalktım, yattım. Ne yapayım? Televizyonu da kapattım. Tam bu konuşuluyordu. Günaydın efendim. E, hani efendim? Gizem, Gizem Hanım. Gizem Hanım, siz gelmiş. bari söyleyin yoğurt yapıyorum deyin ne olur Vallahi kurban olun. Aa kurban onun için aradım. Aa ah, kurban olurum Gizem, Gizem diye yazıyoruz o zaman biz. <gülüyor> ya, sırf onu söylüyorsun diye aradım. Çünkü gerçekten hani şey evde annem sürekli yoğurdu. Hani dışarıda sütler satılıyor aslında çok sağlıksız diyorlar ama ben öyle büyüdüm açıkçası. Hı hı. Oradan süt olarak yap yaparız için. açık yok. süt alıyorsunuz. Sütçü evet. geliyor ev hala. Evet açık süt alıp ondan yoğurt maya Nerede oturuyorsunuz Gizem Hanım? Ya aslında Antalya'da oturuyorum ama şey şimdi burada Ankara'ya ben çalışmaya geldim. Orada ama annem hala o şekilde yapıyor yani. Antalya'da mı yani sütçü? Yani. Antalya'da mı onu merak ettim. Evet, evet Antalya'da. Ankaralı söylüyor. bir sütçünüz yok mu hiç? E, Ankara'da mı? Hı hı. Yok ya biz Canınız çekmiyor tane... mu şöyle bir... Şöyle güzel bir açıp tutanayım da bir yoğurt mayalayayım diye? <gülüyor> Yok maalesef çalışınca, bekar hayatı yaşayınca zor oluyor Bir bekar mi? hayatı... Bekara yoğurt yapmak zor diyorsunuz. Peki maya ne maya? yanmaya. Normal gene yoğurtlu. Yani önceki şey, yoğurt. Önceki yoğurt. <gülüyor> onun önceki mayası. Önceki yoğurttan bir kaseye ayırıyorsun. O ılayan sütten karıştıra karıştıra içine Peki döküyorsun. şey yaptığınız oluyor mu böyle çok güzel bir yoğurt yapmışsınız? Hmm, yiyorsunuz yiyorsunuz. Ulan son kaseyi diye unutmuşsunuz onu yemişsin. Hadi lan gitti bütün yoğurdun bütün şeyi gitti. Hadi <gülüyor> evet, bul bulabilirsem bir daha. Bazen oluyor öyle de şey evde bir başkası yiyor ayırdığın yoğurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra mecburen gidip ana hani dışarıdan veya komşudan da istediğimiz oluyor. Veya dışarıdan ufak bir yoğurt alıp o şekilde mayalı. Başanıyorsunuz mayalı. tekrar. D dış, evet. yoğurt, dış yoğurt oluyor mayası yani. Evet, ama bağlı. aynı lezzeti tutturabiliyor musunuz? Hayır. Evet. Önceki mayayla bu maya arasında ne kadar ya. fark var? A, fark ediyorum ya aslında mesela şimdi dışarıdaki ile çok fazla su oluyor hmm. mesela şey e, çok sulanma oluyor ama dışarıdaki o aldığımız hazır da yaptığı zaman o kadar sulanma olmuyor gerçekten onlardaki katkı maksimimi evet, bilmiyorum. Bize Hanım ne kadar doluymuş yoğurtçılık konusunda su oluyor yani orada mağdur oluyoruz Biz üreticiler hep suya gidiyor valla verdiğimiz <gülüyor> para suya gidiyor yani Bize biliyor. Hanım kese yoğurdu falan değil değil mi normal yoğurt? <gülüyor> yoğurt ten, ya. Tencereye var. Yoğurt tenceresi gibi bir tencere var. Hatta mesela bir markanın da şu an yoğurt yapma makinesi falan evet, yani. çıktı yani. Evet çıktı. çıktı. Ama ne var yoğurt yapmadan makineyi alacaksın aman. mutfakta Sısır yer. Sarbahtaniye'yi korkalıyorsun. ama hiç. Ha. Bitti gitti. Ankara'da yapıyor musunuz peki İzam Hanım? Yok ki satılan süt görmedim zaten. Ankara'da hani hiç süt Var süt var. El altından falan. satılıyor. Kaçak. Kaçak süt var. Ankara'ya kaçak yollarla sokulan <gülüyor> sütler var. Erdoğan abi var. Oradan Çok teşekkür ediyoruz. her hafta bizim sütçümüz var. Kapıyı çalıyor geliyor süt getirdin. İşte beni. Antalya'daki samimiyet bu Ankara'da. Bulabileni aşk olsun. Maalesef. Teşekkür... Sağ olun efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın teşekkür Gizem Hanım. Üzmeyin kendinizi abi. çok fazla. Güle güle. Var ya Ankara'da da var ya. Yok ya da hep Güzel. el altından hep el altından. Merdiven altı evet. imali Çok yakın mı Ege? Sütü gelip gidiyor. Sütçü mü? Tabii, tabii, tabii ya. ya. Ben i̇stersen yönlendireyim ben seni. Tabii tamam canım. o zaman numaramı veriyorum ben Merhabalar ben Modern Sabahlar için aramıştım. Buyurun, Buyurun efendim Modern Sabahlar. Modern Sabahlar'a bağlıyoruz sizi. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Buyurun. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar kimle görüşüyoruz? Ben Hayri Nisan Mardin'den arıyorum. Aa, Mardin'den arıyorsunuz nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyi öğretmenlik mi yapıyorsunuz? Efendim? Öğretmenlik mi yapıyorsunuz Mardin'de? Evet öğretmenim rehber öğretmenim. Aa, Ne kadar Her güzel. Sizi dinliyorum. Çok sağ olun efendim. Hayri Nisan'ım. <gülüyor> Bir şey evet. üretiyor musunuz Mardin'de? Üretmek derken. Örgü örüyorum. Örgü örüyorum. O, o da olur. <gülüyor> o, da, o da bir üretimin en güzel şeyi. Örüyor musunuz gerçekten kazak? Evet. Kime örüyorsunuz ayrı insanı hocam? Kendime, kendime. Kendime Kendinize. De, kendime... Depresyon kazağı örüyorum. Onlar, Onlar genelde bol bol. Önünde D yazıyormuş. <gülüyor> Önce arkadaş yoğurttan bahsediyordu onun için aradım. Buyurun. Şey yoğurdu söyleyince. Evet. <gülüyor> Şimdi e, Tarsusluyuz biz. Orada böyle daha çok mahallelerde falan e, süt satılıyor. Annem de o şekilde süt alıp yoğurt yapıyor evde. Uh -huh. e, hatta benim babamın teyzesinin oğlu sütçülük yapıyor. Bir saniye bir dakika akrabalık ilişkisini net kuralım. Babanızın <gülüyor> teyzesinin, teyzesinin, teyzesinin, teyzesinin, teyzesinin oğlu. Aslında çok yakın. Bayağı, bayağı Babanızın Allah teyzesinin oğlu sizin kaynınız olmuyor mu? Benim hesaplarıma göre. <gülüyor> Ana baba bir mi Hayru Nisa'nın babanızın teyzesiyle o, oğlu, oğlunun dayı servisinde Ana baba bir değil mi? Ana baba bir büyük Aa. tamam. Öyle olursa görünce evet, evet. olur. Ya şeye sor. Evet kit maaş mı giriyor? <gülüyor> Neyse ya <gülüyor> tamam yani iyi baya bir yakın bir yakın Sütlü. agrabası sütçü, sütçü. tamam. Aa, ondan sonra da. işte e, haftanın belirli günleri gelip bize süt buyuruyor. Hangi bursun? günler geliyor? Evet gidiyor, hangi yani. günler madem o günler belirli. Hangi, hangi e, günler? Salı günleri. Salı, salı, salı günleri. günleri. Artık akşam geliyor ama eskiden sabah geliyordu. Akşam sabah mı geliyor? Bir sabah bir akşam Eskiden sabah geliyormuş şimdi akşam evet. Sabah geldiği dönemlerde işte bir kere annem e, uyanmak istememiş. Neyse kapıyı çalar gider herhalde demiş. Evde olmadığımızı düşünür falan diye düşünmüş. Evet. Yataktan kalkmak istememiş falan. Ondan sonra annem şey diyor ki bir, bir sesle uyandım diyor. Sütçü aşağıdan ay, ay diyor bağırıyor falan. Rizillik <gülüyor> mahallede. <gülüyor> Böyle bir kişisel hadise ilk defa dinliyorum. Ama bak. süt alırken iyiydi. Ne olacak? Ya e, annesi ama Ayfer Hanım'ın eşinin te, babasının teyzesinin oğlu. Ya sonuçta Ayverdiye ay bağıran adam yabancı değil ki. Artık babam çıkıyor kapıya. Benim <gülüyor> babam alıyor e, babanız da yani. Çıkmış mı peki anneniz bağırınca aşağıdan sütçü Evet mecburen sence hmm. de. Bugün almayacağız demiş yani. Manyak manyak bağırma demiş sonra ailede <gülüyor> olay olmuştur büyük ihtimal. <gülüyor> çok teşekkürler efendim Aylin Hizya Hanım. Siz telefonunuzu bıraktınız mı arkadaşlarımıza? Stüdyoya bağlamadım. Bırakmadım. O zaman Hayır. bizi tekrar arar mısınız? Size e, Şahane Hatalar Tarih Kuşu April yayıncılıktan çıkan bu kitabı göndermek istiyoruz Mardin'e. E, çok teşekkür ederim. Ama tekrar arayın bizi olur mu adres bilgileriniz için. <gülüyor> tamam, Peki bekliyoruz. tamam çok teşekkür ederim. Şey olacak büyük ihtimalle Hayrülisa hanım eğer adresi alamazsak e, kargo görevlisi Hayrülisa! Hayrülisa diye sabahtan akşama kadar bağıracak ya yüzden... da ya da bir ihtimalle Ayfer hanıma bırakılabilir. Yani iki yer iki yere de sorun. Siz Tarsus'ta da bir arayı sorun. <gülüyor> tamam. Tamam. Ayfer! Şimdiden bağırsak ancak çünkü. Ancak gider. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern komşulara dostlar. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Evde kendi kendinize ne üretiyorsunuz diye soruyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Üreticinin sesine kulak veriyoruz bu sabah Modern Sabahlar'da. Bakalım ne üreticisi, hangi üreticiler hattımızda. Günaydın efendim, kiminle görüşüyoruz? Günaydın, Neva ben. Neva Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Neva, Neva ne demek, demek Neva Hanım? Evet, bak Oktay nasıl Neva, aynı... Evet. rahatlatıcı, ferahlatıcı demek. Müzikte de bir makam aynı zamanda. Ha, ha öyle, öyle mi? mi? Neva makamı diye bir makam evet. var müzikte diyorsun. Bakın makam olarak mı rahatlatıcı değil değil mi? İki anlamı var. Bir yani makam. İki anlamda da. Yani Fars'de bir sözcükmüştü. Hmm. İki anlamda da müzikte de, de yani yine rahatlatıcı ferahlatıcı bir musikisi Peki, var. Peki. Sizi şeklinde. yeterince daralttık Neva Hanım. Zaten <gülüyor> bunu size 500 bininci kere sordukları için. O zaman Neva ne yok diyerek devam ediyoruz. Her <gülüyor> derde Neva diyorum o zaman. <gülüyor> <ben de. gülüyor> evet. e, i̇ki espri, üçüncü espri kuralını e, Yap, hayır. yapmak istemiyoruz. Neva, Neva da akın kullanılmış. E, e. Peki Neva Hanım. E, <gülüyor> o yüzden orijinal bir espri duyamadım. Evet değil, duyamadınız. Ama... Neva ne de. yok diye bir espri yapmadılar mı size daha önce? Yapılmaz Yaptılar mı? Ya? Işte, sürekli yapıldı. 400 bin kere yapılmış. <gülüyor> Her der <gülüyor> de Neva'da 350 bin kere yapılmış. Başka var mı? sık yani Senin espirin daha az yapıldı. Ee, yok esprisi. genelde hep, bu ikisi hep var. Hep bu ikisi. Ondan bir üçüncü de... yok diyorsunuz değil mi? Yok vallahi yok gerçekten. Peki ne üretiyorsunuz Neva Hanım? Ona gelelim. Hem evet. de ben aslında bir şey üretmiyorum ama annelerden söz açılınca sevgili anneciğim reklamını yapmadan geçmek istemedim. Yalnız Çünkü anne reklama de... şeye girer yani. Özel, reklama girer. Özel özel yani. <gülüyor> İsmini vermeyin lütfen. <gülüyor> e Sütten e, yoğurt, peynir kaymak yapıyor. Adı, Bunun artık. Ötesi, evet. Bunun ötesinde e, elimizdeki şey e, reçeller onun imalatı. Hmm. Aa, bak, onun için de ketçap yapmaya çalıştı. Bir aralar meyve suyu da yapmaya çalıştı. <gülüyor> Annenizin canı mı sıkılıyor? Sizce bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olabilir Hayır, mi? Hayır çalışıyor bir de üstüne ama. Vay be. Vay be daha ne ne şey ya, zaman bana. yapın ismini söyleyin. Reklamını yapalım biraz annenize. <gülüyor> Emine Erişen anne Cemil reklam şey yapıyor Emine reklam Erişen, erişen, rekl erişen evet. reçelleri Erişen reçelleri Erişen, erişen kaymakları lider e e Erişen Erişen kaymak Erişen e deyse onu peynir reklamını tam yapmak üzereyken direkten döndüm Erişen mayonezleri mayonezli lider marka Erişen e erişen, erişen, e erişen, erişen soya sosu soya sosçulukta lider Erişen soya soslarıyla Yemeklerimiz daha liziz Erişen ketçap girişimi <gülüyor> o muydu? Ketçabı mı tam yapamamıştı? Neyi evet, yapamamıştı? Ketçabı yapamamıştı. <gülüyor> ne? Nerede hata yaptı sizce anneniz ketçap konusunda? Ketçap konusunda fazla organik olması için çabalayıp domatesleri bütünlüğüne koydum. Ketçaplarımız <gülüyor> organiktir. <gülüyor> Erişen ketçapçılık girişimi. Çok teşekkürler Nefes Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Var. Çünkü İlgili tam reklam kuşağına denk geldiği için... Hadi ya. Erişen reklamları. Erişen bütün ürün gamını Gama. bulduğu gibi reklamı, ürün, gamınız. reklamı ürün gamınızı alabilir miyim? Ürün gamımı vermek istemiyorum. Teşekkürler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Ertuğrul ben. Ali Bey Senin hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Üretken Ali diye buraya yazdık. <gülüyor> Hızır Ali'diniz. Evet, üretken iş Ali iş oldunuz. Iş... Yazamatik üretmiştik dün. Aa şey mali maliyede değil. Hayır vergi dairesi. Aman tebeddin tebeddin <gülüyor> de giderimizi geri <gülüyor> alın. Özür dileriz Ali Bey. Vallahi biz yani muhtasarımız olsun, KDV'miz olsun. Zamanında yatıran biz şeyleriz yani. Vergisini ödeyen vatandaşlarız. Ne güzel en güzeli işte Teşekkür Ali Bey, ediyoruz Ali Bey size de olmaya çalışıyoruz Sıkılıyor musunuz siz çünkü efendim. Yani böyle bir sürü adam çıkıyordur bizim gibi sizin karşınıza da Bizim karşımıza sizin gibi bir tane iki tane çıktığı için biz heyecanla yapıyoruz ama Sıkıyor mu sizi bu tip şeyler Maniyeci Yok ilgili. ben özel denetçiyim beni denetlediğini denetliyorum ben Ha öyle ha. mi <gülüyor> Şey Ha valla <gülüyor> Ali Bey beni denetlesenize denetlemek denet isteyen misiniz? Sizle. Yani hayır böyle telefonlar mı alıyorsunuz? Ben şu anda tabii denetlenmek istemiyorum. <gülüyor> bir kere dedikten sonra geri dönüş yokmuş. <gülüyor> Ay, ya. hayır. Şu anda denetlemek Dedi, zorunda. TBSK'te evet. de geri dönüş yok mu Ali Bey? Yok bir kere talep ettiniz mi bitti o iş. Hadi ya. Bitti. Hapislerde sürünürsün. Orada şakacıktan ta talep ettik. Başımıza bunlar geldi. Ne üretiyorsunuz Ali Bey? Ee, sürekli değil ama arize üretimlerim oldu. <gülüyor> yani e, şöyle söyleyeyim. Bir softcase ürettim gitarım için. Soft, ee, case. Case. Hı -hı. soft case, soft evet. case, soft case, soft case, soft case diktim diyeceksiniz o zaman. Evet, yani e, bir tane şey e, normal standart hani e, kılıflar var ya bu kılıfların Hı -hı. içerisine signal e, koydunuz. Isıtma borularının <gülüyor> yani ısı ve sıcakta geçirsin istemedim hani teller sürekli şey olmasın ha, hani, hani, diye. Evet Hı -hı. Boruları, boruların tellerini kullanarak yaptık. Çok güzel Sonra bravo. Sonra bir hard case yaptım. Ee, o da normal orijinal e, kargo kutusu geliyor. Kargo kutusunu da tekrar e, katlayarak e, işte kadife vesaire şu bulu katlayarak şey yapmıştık. Oldu mu yapmıştık. güzel oldu mu yoksa böyle hani iki Daha dakikada? Çok, çok güzel oldu. İki dakikada değil iki, dakikada değil, iki buçuk ay sürdü <gülüyor> Yani İki buçuk bir... ay artı iki buçuk dakika tabii ki. Evet evet. evet, evet tabii ki tabii. Evet, tabii. Evet, yani iki buçuk dakika. Onun hazı yetiyor yani gerçekten hmm. hala evinde de duruyor ee, gitarları sattım keyifler duruyor <gülüyor> Gitarları söyleyeyim. niye sattınız durumunuz mu kalmadı verginiz mi almadılar mı yoksa <gülüyor> Ya vergi, vergi memurları felaket yüklendiler <gülüyor> Çok teşekkürler ya. Ali Bey. Ama bir de şey üretiyorum onu hmm. da söyleyeyim de e, arka, kullanabilirler insanlarda e, normal bildiğimiz gazoz var ya Evet hı? E ...artık Ankara gazoz olsun, Lide gazoz olsun... O zaman bütün markaları sayacağız şimdi yani... ...durduk yere başımıza iş açtık yani... ...sayalım yani bari... Bu, zaten ha. bu markalar neredeyse batmak üzere zaten batmış yani... ...fiyatada <gülüyor> çok fazla kullanılamak... ...batan markaların <gülüyor> rahatlıkla reklamını yapabiliyoruz... Biz de birlikte batıyoruz o markalarla anladığım kadarıyla... ...sizin evet, bu açıklamalarınız lazım... ...bizim yani umduğunuzdan postakalı... daha zordurma duruma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmaya çalışırken <gülüyor> şey. Evet, evet. <gülüyor> bir şey... ...sadece bitmişler onlar... <gülüyor> Bakın telefonlarımız çalıyor... ...şu anda Ankara gazozlarının CEO'su arıyor... Evet. <gülüyor> evet. İyi akşamlar <gülüyor> Bunlar butik gazozlarımız diye konuyu kapatalım Sonra ne diyorsunuz siz ne yapıyorsunuz o ee, ne Şimdi yapıyoruz? şey yapıyoruz portakalımızı sıkıyoruz Onun üzerine Annelerimizin her zaman kullandığı kabartma tozunu Ve birazcık da bu tuz ıı, Kaya tuzunu e... Kaya tuzu değil de ya. Limon tuzu var ya. Limon tuzu hmm. doğru cevap olacaktı. Evet, limon evet. tuzuyla karbonatı karıştırdığımız zaman karbondioksit ortaya çıkıyor ve içeride çok güzel bir lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Hem organik olmuş oluyor. Hem Birazcık da mineral de almış oluyoruz. Çok da sağlıklı oluyor. Bu Herkes da CEO'lara şey... en güzel cevap oldu. CEO'lara en güzel cevap oldu. Tatlı Neden baktığınızı evet. anlayın şimdi. İnsanlar <gülüyor> evde portakal sularının içine limon tuzlarıyla karbonatlarla neler neler yapıyorlar. Teşekkür Daha ederiz Ali var. Bey lado de perspektif efendim çok sağ olun en çok sağ, olun. sağ olun. Hmm, Afiyetle bu sıcak çiçek da dedi gidecek en güzel en lezzetli şeylerden birisi de <gülüyor> yani. Ozan şansı ismi hemen açıklayalım Ayrun Nisan hanıma kitabımızı veriyoruz. Ayrun Nisan hanıma evet Mardin'e gönderdik kitabımızı. Özel gösterimimize davet eden dinleyicimiz kim? Kim olabilir? Kim kim kim kim? Neva neva, neva ve erişen üç çıktı kulağımıza. Evet. Bugün bir kişem veriyoruz. Bir kişiye. Ver. Bir kişiye verelim. Bu bir sembol olsun. Yarın, daha çok yarın, yarın imkanımız var. olur daha fazla veririz. Ha o hiç olmaz. Hiç vermeyiz. Bunlar tartışılacak ya, konular. Bunu daha. da vaat etmiyoruz. Yalnız <gülüyor> yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça